Esra bıllahi min Şeytanı Rıjim bismillahi r-Rahmanı r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alem Ala kulli halin ve fi kullihin. Hamdan kemaýen bagilijelâli vâjihî ve la azîmü sultâni.

Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirine ve tabibil kulüb tac-ı rüutuna ve üsvetine'l hasenet-i Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'd Aziz ve muhterem kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu 8-9 gündür

...sürmekte olan bir... ...kamp hayatının sonuncu gününe... ...gelmiş bulunuyoruz. Bu kampı... ...çok amaçlar... ...düşünerek tertipledik. Yer güzel

çilmiş oldu. Allah'a hamdü olsun. Böyle çamların arasında bir yayla tertemiz havalı sakin kalabalıklardan uzak yanında bir göl olması çok iyi düştü. Bu temiz havada gölde de kadınlar erkekler çocuklar eğlendiler. Sabahlar spor yapıldı. Günler böylece geçti. Amaçlarımızdan

Birisi, en başta geleni şüphesiz eğitim, yani biz kardeşlerimizi dini bakımdan eğitmek istiyoruz. Eğitmek için de zaman zaman çeşitli vesilelerle, çeşitli yerlerde, çeşitli formüllerle topluyoruz. Bu eğitimde kadınların ihmal edilmemesini düşünüyoruz

çocukların ihmal edilmemesini düşünüyoruz. Kadınlara yönelik, çocuklara yönelik programlar mutlaka tertipliyoruz toplantılarımızda. <gülüyor> Maksadımız ailede bir bütünlük meydana getirmek. Bey ile hanım arasında bir uyum, çocuklar arasında bir uyum meydana getirmek. Umumiyetle evin içine

Büyük şehirlerde çocuklarına bakmak üzere kapanmış olan fedakar hanımlar biraz rahat etsinler temiz havada ve biraz da yemek derdinden vesaireden falan kurtarılmış olarak rahata eğsinler çocuklar temiz havayı görsünler apartmanların arasında şehrin sıkışıklığı içindeki sıkıntılardan kurtulsunlar diye

Onların rahatlarını da topluca, ailece düşünüyoruz. Çünkü ailenin mutluluğu, uyumu bizim için önemli. Kuvvetli topluluklar, aile fertleri, aileleri kuvvetli olan topluluklardır. Aile kuvvetli olduğu zaman fertler de hakikaten daha verimli oluyorlar. Amaçlarımızdan bir tanesi sıhhat kazanmak

dini bilgilerin yanı sıra sıhate kavuşmak, şehrin anormal hayatının içinde kaybettiğimiz bir takım hayati faaliyetleri yaşamak. Amaçlarımızın çok önemlilerinden bir tanesi ihvanımız arasında ihvanlık şuurunun gelişmesi, birbirlerine tanımaları, sevmeleri, yakınlaşmaları, samimiyet kurmaları. Uzaktan uzağa ismini bilmesi yetmiyor.

Böyle müşterek hayatları olduğu zaman daha yakın alakalar olabilir. Müminin mümini sevmesi, Allah yolunda kardeş olması en sevaplı ibadetlerden birisidir. İhmal ettiğimiz, kıymetini bilmediğimiz çok kazançlı olan bir ibadette müminin mümini sevmesidir, kardeş olmasıdır. Bu kardeşlik pekişsin, aileler birbirleriyle dost olsun diye, daha yakından samimi dost olsunlar diye

bu toplantıları tertip ediyoruz. Çünkü sevgi ve muhabbet sevap, arkadaşlık sevap, kardeşlik sevap, insanın bir yeni dost kazanması manevi derecesinin bir derece daha artmasına vesile oluyor. Kardeşinin yüzüne tebessümle bakması bile sevap oluyor, sadaka oluyor. Yani müminin, mümin kardeşinin yüzüne mütebessüm bir çehre ile bakması, kaş çatmaması,

onun gönlünü alacak efendim şekilde mütebessim olmasız sadaka oluyor. Güzel sözler söylemesi el kelime tuttayı betül sadaka sadaka oluyor o da. O bakımdan bu sevgi ve muhabbet hasıl olsun diye ortam hazırlamış oluyoruz buralarda. Aileler birbirlerini yakından tanısınlar diye ve birbirlerini sevsinler diye. Demek ki aile içinde bir sevgi istiyoruz efendim

topluluğumuz içinde ihvan grubu olarak kardeşlerimizin birbirlerini yakından tanımasını, sevmesini istiyoruz. Bizim biraz fazla serbest bırakmamızdan, fazla efendim, e, kendi hallerine kendi kendilerine şey yapsınlar diye serbest bırakmamızdan bizim grubumuzda ihvanlık şuurunda tenkit edilecek gevşeklikler vardır. Başkaları öyle değil. Başka grupları

Söylüyorlar. Başka gruplardan gelip bize katılan kardeşlerimiz var. Onlar rapor verdiler bana. Hocam dediler yani burada her şey güzel de sizin tekkenizde. Fakat kardeşler arasındaki sargınlık az burada. Yani birbirleriyle bağları ve tekke şuuru tekkeye bağlılık ve tek, tekkeye hizmet sevgisi noksan dediler. Rapor verdiler. Yani yüz, yüz kişilik gruplar halinde

başka bir yerden bize bağlanıp gelmiş kardeşler var. Kendi evvelki gruplarında gördükleri o şeyi görmediklerini söyler Sanki burada tekkiye mensup olmak bir suçmuş gibi telakki ediliyor dediler. Hatta saklanacak bir etmiş gibi telakki ediliyor dediler. O raporu ben şey yapmadım yani neşretmedim. Münasip bazı paragrafları belki ileride dergilerimize neşredilebilir. Halbuki

İnsanın sevap kazanma yollarının en kolaylarından, en başta gelenlerinden biri olduğu için bu ihvanlık, kardeşlik, tarikat onun için var. Bir taraftan marifetullahı öğrenmek bakımından var, bir taraftan nefsi terbiye etmek yönünden var tarikat, bir taraftan da müminlerin birbirleriyle samimi kardeş olmaları, ahiret kardeşi olmaları çok sevap olduğu için var. Demek ki nefis terbiyesini yapacaklar, erbabı tarikat

oradan nefsini tezkiye ettiği için felah bulacaklar ahlak hamileyi öğrenecekler oradan Allah'ın sevgili kulu olacaklar, marifetullah'a erecekler, oradan Allah'ın evliyası olacaklar birbirlerini sevecekler birbirleriyle kardeşlik yapacaklar oradan büyük sevaplar hasıl olacak İşte bunlar sağlansın diye bu bir deneydir, yani bu kamp bizim bütün gücümüzle kurduğumuz bir kamp değildir

Mevsimin sonunda önümüzdeki yıllar için bir tecrübe kazanılmış olsun. Çünkü biz beş yıldızlı otellerde toplantı yaptık ama hiç böyle açık havada toplantı yapmadık. Bunu yapalım, mahsurlarını, avantajlarını efendim görelim, alınması gereken tedbirleri öğrenelim. Ondan sonraki yıllarda bunu daha güzel yaparız diye düşündüğümüz için bu sene geç olmasına rağmen bu kampı başlattık.

Eylül'ün içinde efendim böyle bu işi başlatmış olduk. Ee, halbuki artık okullar açılıyor. Herkes tatilden evine dönüyor. Yani bu yazın başında veya ortasında yapılabilecek bir şey. Ama e, ben fikirlerimi söylemeyeceğim. Yani katılımdan da işin cereyan tarzından da seçilen yerden de birçok bakımlardan ben, ben çok memnun oldum. Çok istifadeli olduğu

Gördüm. Şimdi dağılacağız tabii, Şehir, e, şehirlerimize gideceğiz, Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelmişiz. Burada bir müşterek zaman içinde bir arada olduk, birbirimizle helalleşelim ve bir de buradaki yaşayışımızdaki intibalarımızı, tekliflerimizi, temennilerimizi dile getirelim

Bizim yönetici kardeşlerimiz, İspadaki kardeşlerimiz bunları öğrensin, tespit etsin. Önümüzdeki sezonda yapacağımız böyle bir çalışmanın daha verimli olmasını şimdiden sıcağı sıcağına bu kampın intibaları üzerimizde canlı iken hafızamızdan silinmemişken onlar tespit edesin diye en son günümüzün bana ayrılan sohbet saatini kampı değerlendirme ve kamp hakkındaki

intibalarımız, görüşlerimiz, efendim hislerimiz ve dilek ve temennilerimize ayırmış bulunuyoruz. Şimdi söz isteyenlere mikrofonu vereceğiz. Onlar fikirlerini söyleyecekler. Hem banta videoya alınacak, hem ses bantana alınacak. Arkadaşlarımız not da alacaklar. Gerçi katılanların yarısı gitti, başka yarısı geldi. Yani devamlı bir böyle

değişme gösterdi kampımızın içi. Ee, Ever gelenlerin bir kısmı imtihanımız var, mazeretimiz var, efendim sözümüz var, işimiz var diyerek müsaade isteyip ayrıldılar. Buna mukabil azalmadık. Başka arkadaşlar geldi. Devamlı en son güne kadar hatta bu sabaha kadar devamlı takviyede olduk. Yani böylece bir tazelenme içinde değişip tazelenme içinde olduk. İlk gidenlerin de intibalarını alsaydık, onlar kalsalardı iyi olurdu.

Ama en önemlisi ilk günden itibaren burada bulunan kardeşlerimiz tabi var. Onların fikirleri de önemli. Hepimizin fikirlerinizi söylemenizi kısaca özlü olursa tabi zaman biraz kısa olur, iyi olur. Diliyoruz, temenni ediyoruz. Öğle yemeği de burada çıkacak. Öğle yemeğinden sonra yavaş yavaş herkes kendi şehrine doğru hareket edecek. Buyurun söz isteyenler.

İntibalarını söylemek isteyenler Söylesinler Mahmut Belki şey yetişmez Böyle biraz yakına gel istersen. Buradan konuştun arkadaşlarımız Konuşmak isteyen gel şöyle Yer açın önde biraz Konuşmacı için Kendini Tanıt istersen Mahmut biliyorum.

Şunu takı verin kolay olsun. Sıkıntı çekmesin. kağıdı var çünkü. Belki okuyacak. Evet. Teslim edildi. Sivil var tarafından teslim edilen, 50 Genel olan Kam.

Güzel olmakla birlikte aşağıda bazı eksiklerde söylemekte yarar vermekteyim. Daha ideal ve daha iyi eğitim etkiler

Bataryayı kapsam, çekelim. <gülüyor> tamam, üstüne işte şey örtelim, nasıl olsa. Evet. Evet. Evet. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. tamam Tamam. Şöyle, biraz daha biraz yukarıya. Üstüne de şeyi örtelim. Tekrar evet. değil. Otur şimdi evet.

İlk deneme maliyeti olması itibariyle çok terfilerde güzel. Fakat bazı eksiklikler olması, ben kaç var, tarafımızdan müsaade edildi. Yapacağımız yenilikler yapıcı maliyeti olarak tabi. Bazı eksiklerin not alınmasında efendim bir dahaki düzenlemeleri de yerine getirilmesi noktasından faydalı olacağı fikriyle ifade etmek istiyorum. Toplu yaşamla ilgili olarak tuvalet, su, tesisat düzenleniyor

ve çevre düzeniyle ilgili bazı ufak tefek hatalar tarafından müşah e, e, edilmiştir. Bunların da İtla Turizm tarafından örneğin ses tersibatının yani her ortamda iyi verim sağlayabilecek ve kendi başına kaybedebilecek bazı e, demirbaş alımları yoluyla giderilmesi halinde her yerde rahat kullanılacak bazı alet edelası

edinme imkanını bulabilir ki burada değişik arabaların işte aktiflerinden değişik şeylerden faydalanıldı tabi tam verimli olamadı tuvaletlerle ilgili derler, derler formalarla şey yapılmış var tabi bu da e, rüzgârla ve değişik şeylerle tam verim sağlayamadığı için biraz fazlalık maliyetinde olabilecek Efendim yani güzel monte edilecek ve kullanımı rahat kolay.

Örneğin yeni atmadı koruma için Türel fabriklerden, kontrol plaklardan yeni malzemeler çıkmış bunlar Bunlarla hemen sürece zamanda değişik muhtelif yerlere ve uzaklıkları da işte çevre düzenli yerleşim planına uygun olarak fazla gözü gerekiyor, yok. Birkaç yolcu ve herkese hitap edecek şekilde yapılabilirdi.

Su ile ilgili de bir şeyim var, su yemek sırasında tabi problem oluyor, ee, çevrenin işte sıcak olması itibariyle ve temizliğe riayet açısından da, su servisinde de büyük fayda müşah etmektedir. Bu tabi büyük termoslar edinmek, yine demirbaşı olarak anlıyoruz, ya da veyahut da istatorizme.

Ayrıca çevrenin kullanımıyla ilgili zannedersen yetkili makamlarla gerekli görüşmeler ve müsaadeler yapılmış diyorum Fakat bu müsaadelerin gördüğümüz kadarıyla e, yeterli olmadığı ki lüzumsuz bazı bir aletlerden anlayışmış Onun için e, bu koordineyi sağlayacak şekilde mesela işte İskaz'dan müsaade alındıysa en yakın karakoldan, muhtarlıktan, diğer kaymakamından işte, filan görüşülerek

Burada böyle bir faaliyet yapacağız. Faaliyetin tabii muhatap olabilecek kişiler tarafından komplene bir şekilde ifade edilerek gerekli koordinelerin, ziyaretlerinin yapılması da büyük faydalar olabiliyor diyeyim. Ayrıca Türkiye'nin muhtelik cihazlarına gelen kardeşlerimizden edildiğim intifa şu. E, duyuru yeterince yapılmış fakat yerin e, tarihiyle ilgili

bir kroki, mesela tırık talede gelen arkadaşlarımızın elinde gördük. Daha talet rağmen, bu krokiyi burada öğrendik. Hatta gelirken minibüs sahibine o krokiyi tarif ederek buraya kadar ulaşabildik. Çünkü eğride indiğimizde aşağı kovada mı, yukarı kovada mı diye birazcık ve pazarlık bir şeyler olsun diye vatandaş, o şekilde bir şeyle karşımıza çıktılar.

...o istinaden buraya buraya ulaşabilecek. Bunu koordinenin bir devamı ve iyi gitmesi noktayı nazarından da... ...Eğirdir'de merkez yani olabilecek. Eğirdir'de merkez olabilecek. Bir e, geçici irtibat bürosu kurularak... ...siturizm şirketi bu, bu diye. Orada bu şekilde gelen arkadaşlarımızın buraya ulaşımını... ...rahat bir şekilde yapmalarını sağlayabilir. Bu servis yoluyla da olabilir

tarifesine ihmandarlık yapması yavruyla da olabilir. Dönüş için de keza aynı şekilde problem olabilir. Çünkü araba atlıyor. Kamp süresi itibariyle hocamız yer ve mekanı sonrasındaki görüşlerini belirtiyor. Süre olarak da ben şunu ifade etmek istiyorum. 9, 10, 11 veya 12 günlük sürede son derece ideal. Bunun aşağısında veya daha yukarısında 15 gün sonra çıkmasında

herhangi bir dönem olmayacağı sanatçı değilim. Onun için en ideal süre 9-10-12 bu şekilde ve dönüşümlü olan süreler yapılırsa durumu uygun olarak o tatmin şeyi içerisinde iştiraklar daha da böyle bir dönerli bir vaziyette olabilir. Daha uzun diye bulmanırız. Benim söyleyeceklerim aşırı bu kadar. Şimdi tertip eden arkadaşlar başkocamız 19'lere

Sörprizim, rahatsız, rahatsız, istenme, hızlı, teşekkür eder. Devamına gireceğimiz ifadesi. Hmm. Evet, başka söz isterseniz.

Efendimiz'e bu kadar yakın olabildi. E, ters diyen kaybetmemize ve neyi geçen kaybetmemize teşekkür ederiz. Tabii ki bazı etkikler oldu. Onları kaybetmek istiyoruz. Ama düzenlemesi daha iyi mesajından. E, bu tür kamplarda en çok çocuklar etkileniyor. Onun için çocuklara ayrı yönelik faydaları. E, çocuklara ayrı bir bulunması, gölgeliklerine ayrılması. Çocuklara mama çıkartılması. E,

Su e, terinin çok önemli bir konu. Soğuk yerini, su soğuk su, su da alınması konusunda ağzını Büyük e, e, defalar yapılabiliyor. Portatif depolar var. Onlarla su büyüklüğü hem Termos sayısı artırılabilir. E, yemek listesi hazırlanmasında e, ona göre tembiklerin e, pişirilmesi yemek saklanmasında

bazı ustara dikkat edilmesi çok önemli taşıyor. Bu tür yerlerde hiç umulmadık bir şekilde bazı rahatsızlık durumları ortaya çıkabiliyor yemeklerin beklemesine bağlı, sıcaklık beklemesine bağlı. Tabii kendi hep iş bölümü çok önemli. Elhamdülillah hepimiz delili alanlarda belirli çalışmalar yürütüyoruz, belirli bir itirazlaşma durumumuz var.

E, o açıdan her bir kardeşimizin kendi hizmeti salarında bu tür yerlerde genelde e, e, katkıda bulması uygun olur bizimle bir eksikliğimiz oldu bir sürü yeşadırı kuramadık yeterince sağlık hizmeti de veremedik bunun e, gibi diğer şekilde çalışmalar yapılabilir Bir idare çadırının olmasında bir fayda var yanında, tabii bu bir eğitim diyoruz eğitim sırasında da e, baktık ki e, kampın yükü e, biraz

böyle yemekhanede çok çalışan kardeşlerimize geldi e, günü ardı eder hep biz de o bulaşıkları yıkayalım yemek pişirme için diğer işlere katılalım e, buna rağmen gerçekten böyle dağ başında e, yaşanması e, kolay değil e, burada, bu da bu şekilde bir kampın gerçekleştirmesi çok büyük başarı e, en önemlisi de,

arz edilen eğitim büyük ölçüde gerçekleşti. Şimdi yes, Hocu Efendimizin sohbetlerinde bulunduk. Adı. Yani Doktor Devzat Bey demek istiyor ki, eğitimi biraz pratik eğitimi, bulaşık yıkama eğitimi, yemek yapma eğitimi falan da olsaydı temizliği gibi, <gülüyor> biz de rahat etsin arkadaşlarımız diye düşündük hele hanımla.

50 with you.

bu hizmeti getiren sebep olan ve umutlanmasında yardım eden bütün arkadaşlarımızı kardeşlerimize başta Hocam Efendimiz olmasıya teşekkür eder Allah devamını nasip etsin dilerim kardeşlerimizin hemen hemen hepsini selimine rağmen enle iki üç kelime olarak ifade edeceğim bazı şeyler var.

Onlar kamp çadırlarının yerleşim konflasyonu rüzayını olacak. Gimlik dağıtma esnasında aile çadırları arasında gelen giyecek bir gizli dağıtma servisimiz gittiğimizde ister aile çadırları önüne geçerken oradaki ailelerin müteştir olduklarını ister bazı sahnelere

...sebep olduğumuzu şahedettim. Ve buna çok üzüldüm. Tam önüne gelen... ...geyecek... ...yemek arasyonu... ...iştelisiniz birisinin önüne geliyor. Bir çadırın önüne. Dolayısıyla o çadırlara ulaşmak isteyen... ...şıra olmamak isteyen kardeşlerimiz... ...çadırlara zarar verebildiğiniz gibi... ...iştere ayakları sakınmak, yemek yerine getirmek... ...çok çocuğun... ...hebiz bir duruma düşmektir. yine alıp giden ve gelende insanların...

Kazanın içindeki açık durumlar oluyor. İstihdamız ailelerin bazı nahoş hal halde pozisyonda görmek zorunaya düşmek. Bu göstermek. bu dizelerin daha uzun bir şekilde yapılması için sonuna kadar.

mesle tanıkunda bunlar çoğaltılarak kardeşlerimize dağıtılması ve dolayısıyla kantın son başında ve sonundaki insanların devamlı hareketliliğinden dolayı bunlardan kimden adres alabiliyoruz, kimden alamıyoruz. Dolayısıyla bazılarının kimin ne kadar dostluk ve kardeşimiz olsa da e, bunun ne zaman gideceğinden haberimiz olmadığında kopukluklar oluyor, arabizliklerimiz oluyor, alamadıklarımız oluyor.

Dolayısıyla bu şekilde bir bağlantı ve iletişim sağlanmasını temenni etmekteyim. Demin söylediğim gibi bundan ibaret. Allah razı olsun. Evet, başka sözcüklerden? Bilek ve temenniler, intibalar, sahil ve ayaklıklar.

Şimdi benim şahsen hoşuma giden şeyleri sıralamak istiyorum. Bir kere hakikaten manzaralı güzel bir yer seçilmiş. Kartpostal manzarası gibi. Çok güzel yerler yani

biz burada videoya çektiğimiz şeyler kartpostala bassak bayram teblike olur. O gölün karşısındaki dağlar vesaireler çamlar, tepeler yani insana ferahlık veren bir şey. Bu güzel. Tabi geceleri böyle gökyüzünün ferrak e, pırıl pırıl olduğu yer. İkim fena değil güzel. Yani bulutlu bir ikim değil. Mesela Karadeniz olsaydı bu kadar güneşi her gün göremezdik. E, bu

Manzara güzel. Yer çok güzel. Bilhassa bu çınar ağaçları çok güzel. Çınar ağaçları bana hep Osmanlı'nın sembolü gibi gelir. Efendim burada da çok güzel büyümüşler. Suyun kenarı. Burası havuzmuş bizim kamp yaptığımız yer. Gölün kenarıymış yani suymuş. Bunun kenarına bunlar. Buraya kadar geliyormuş sular. Ve buradan efendim çok balık tutarmış köylüler. Muhtar'ın babası söyledi. Güzel yer. Yani gündüz sıcak olduğu zaman

kuzular gibi çınarların altına sığınıyoruz. Bu taraftaki, o taraftaki çınarlar esiyor. Hakikaten güzeldi. Başka bir yerde bunu yani bu kadar rahat bulamayız. Deniz kenarında bir kamp yapsaydık böyle ağaçlar, böyle gergeler her zaman bulunmaz ve çadırların içinde mum gibi erirdik yani. Yumuşardık. Bu bizim için bir kaçma yeri olduğu için çınarlar çok güzel. Yer güzel, göl çok güzel. Yani ben yüzerken arada böyle baktım. Ağzıma girdiği zaman şekerli gibi suyu

öyle geliyor bana. Yüzme imkanı güzel bir şey. Böyle bu kadar yüksek bir yerde 950 metre, 920 metre rakımlı bir yerde bir göl olması ve suyunun soğuk olmaması yüzülebilmesi çok iyi oldu. Avrupa'da, Avustralya'da yüzme dersi mecburi ve çocuklar sınıf geçemiyorlar yüzmeyi bilmeyince. Çünkü hayata alıştırıyorlar evlatlarını adamlar. Hem de bizim arkadaşlardan birisinin çocuğu

İkmale kalmış yüzme dersinden. Getir bakayım karneni dedim. 8 dokuz çeşit yüzme var orada. Bazılarından kırık almış. Düz yüzmeyi biliyor da kelebek yüzmeyi bilmiyor. Sırt üstü yüzmeyi yapamıyor. Bilen diye böyle oradan kırık almış. Ondan geçememiş sınıfı. Yani bu kadar böyle önem veriyorlar. E, yüzme şeyinin olması, suyun tatlı olması çok güzel bir şey oldu. Yani bize deniz kenarı avantajını hiç plaj şeyi olmadan, plajın...

O müstehcen halleri olmadan sağladı burası. Bu çok güzel bir şey. Türkiye'de bu, e, kolay bulunan bir şey değil. Deniz kenarına gitsek mutlaka müstehcenliklerle karşılaşırız. Biz yapmasak bile etrafımızda dolaşırlar bile. Maya öyle falan dolaşırlar böyle. Kadınlar, beyler, efendim e, rahatsız ederlerdi bizi. O bakımdan burası gerçekten su ve dağı bir araya getiren bir yer olarak çok güzel olmuş. Yani şey bazı Osman hocamız vardı.

Bir başka yere teklif etmiş kendisinin köyü yine biraz daha ileride Antalya'ya yakın bir yerde Burdur'da. Fakat orada su yok yani göl yok. Burada göl olması dağla beraber göl olması çok güzel bir şey oldu. Ben bundan çok memnun oldum. Bu çınarlardan, bu gölden, bu dağlardan çok memnun oldum. Beni çok etkileyen şeylerden birisi e, grubumuzda izci bir grubun olması oldu

yönetici, öğretici bir izci grubun olması beni çok etkiledi ve memnun etti. Ve şu anda benim düşüncem önümüzdeki kampta bu izcilik derslerini çok daha muntazam ve mecburi yani büyüklere de sadece çocuklara, gençlere değil, kadınlara ve beylere ve çocuklara mecburi yapalım. Çok faydalı bilgiler var. Yani kışın karda ne yapacak, yazın çölde ne yapacak, hepsi anlatılıyor. Çok kıymetli

Bilgileri ihtiva ediyor. Hayatla ilgili bilgileri ihtiva ediyor. Bu izcilik bir takım şeyleri kazandırıyor insana. Bu çok güzel. Sabah cümlesi benim gibi biraz kartlaşmış insanlara zor geliyordu tabi. Ama ben kaçsam herkes kaçar diye dişimi sıkıyordum. Efendim. Bu, bu da çok önemli. Yani biz adeta bir kenara atılmış ve küflenmeye yüz tutmuş makine gibiyiz şehirlerde. Yani eklenlerimiz gıcırlıyor, çatırlıyor

boynumuzu döndürdüğümüz zaman takır tıkır çatır çutur sesler geliyor filan bu şeyi yani sıhhati kazanmamız lazım bizim hareket tabiliyetini en çok hoşuma gidenlerden yani memnuniyet uyandıran bende hususlarından birisi biz göl kenarında jimnastik yapıp geldiğimiz zaman bu tarafta da harman yerinde hanımların ona benzer bir şeyler yapmış olduğu anlaşılıyor yani orada onların kalabalık olması benim hoşuma gitti bu da güzel yani şeyin

ailelerin de sıhhatin ve hareketin önemini anlamış olması ve o çalışma yapması gayet güzel. Bu bu gibi kaplar yani belki en çok üniversite çağındaki kimselere iyi geliyor veya yeni evlenmiş böyle genç kırkın altında onlara iyi geliyor. O anlaşılıyor çünkü var, hareket var, biraz meşakkat var vesaire. Daha yaşlı insanlar 50'den yukarıya efendim olanlar belki

rahatsız olur diye korktum ben yani bu çadırlarda belki hanımlar rahatsız olur diye korktum yani çadır hayatında su yok, mahrumiyetler var çeşitli sıkıntılar var diye ama gördüm ki burada çok mahrumiyet bulamadık yani hazırlıklı geldik mahrumiyete biraz mahrumiyet çekelim, meşakkat çekelim diye geldik ama yani mümkün olduğu kadar yine konfor içinde şey yaptık, bu da iyi bizim için bir alıştırma ama

Belki önümüzdeki izcilik derslerinde falan, belki daha başka şeyleri de yapmayı öğrenmemiz lazım. Yani kibrit olmadan ateş yakmak, efendim, daha başka hayati bilgiler, sağlığı korumak, efendim, böceklere vesairelere karşı korunmak, tedbirler almak. Sonra aksesuar ve malzememizi tahsih etmemiz lazım. Yani böyle bir çadır hayatında nasıl bir çadır önemli, ne gibi malzeme önemli, hafif, taşınması kolay...

Ama evde bulunması şart olan neler var? Hangi şey güzel? İki tane telsizimiz vardı. İsmail'le bir türlü haberleşemiyorduk biz. Efendim canavar gibi pil yutuyor. Efendim verimde vermiyor. Bu haberleşmeyi nasıl yapacağız? Onun bir çaresinin bulunması lazım. Efendim nöbetleşme güzel. Tabii silah talimi yapsaydık o da güzel olurdu. Ben hanımlara bile talim yaptırmayı isterdim. Yani biraz alışsınlar diye. Fakat jandarma tedirgin oldu. Şeyden

o Anadolu'da PKK olduğu için biz de burada biraz pet şişeleri şey yaparken nişan yaparken efendim fazla gürültü yaptık galiba sağdan soldan biraz efendim merak edip geldiler sordular ama bir şey olmadı yani nihayet izniniz var mı? Var. Efendim görebilir miyiz? Bu görüntü tarzında oldu. Efendim e, burası milli park olduğu için almamak yasakmış. Tüfeklerimiz altı şey ruhsatlı

hala Biz zaten avlanmıyoruz. Hayvana atmayı sevmiyoruz. Pet şişenin canı yok diye. Onun içini su doldurup onu kuşu şey yapıyorduk. Nişan yapıyorduk. Efendim, yani onun yapılabildiği bir yer olsa o da güzel bir şey. Fena değil. Belki gölde bir kayığımız olsaydı biraz gezmek, aileleri münavebeyle gezdirmek güzel olabilirdi. Gölün çok güzel yerleri var. Oralara gidemedik. Şurada bir körfezi var. Çok güzel bir iç gölü var. Yani gölün içinde ikinci bir kısım

manzarası çok güzel. Tabi balık tutma malzememiz yoktu. Kayığımız yoktu. Belki balık tutmak isteyenler yasakmış galiba bu gölde ama yani akşamları gene köylüler çıktığı gibi biz de çıkabilirdik. Bir de zaman bakımından mehtabın ne zaman olduğunu ayarlasaydı arkadaşlarımız şimdi mehtabı yeni yeni görmeye başladık böyle yarım yarım mehtap 8 günlük, 9 günlük, 10 günlük falan derken ayrılıyoruz. Bir hafta kaydırabilmiş olsaydık

Şeyi, tam Mehtab'a rastlayacaktık. Geceleri böyle ışıl ışıl aydın. Gayet güzel olacaktı. Bünaki sefere herhalde o Mahmut Bey'in dediği 10-12 gün hesabı yapılırken Mehtab'ı da hesaplamalı. Tabi ilahiler güzel oldu. Efendim yalnız bizim burada e, mesela Söke'de yaptığımız eğitim çalışması kuvvetinde çalışma yap yapmadık. Yani Söke'de erkekler için konferans var

kadınlar için konferanslar, çocuklar için eğitim çalışmaları. Üçlü, üçünde üçü de birbirinden ayrı, müstakil çalışma yapmıştık. Kadınlara kadın konuşmacılar geliyordu. Veyahut yaşlı hocalar geliyordu. Erkeklere erkek profesör, doçent bir şeyler geliyordu. Çocukların da başında çok yetenekli efendim onları sev kendisini sevdirip sevk eden... efendim çocuk eğitimcileri vardı.

Burada onlar olmadı çünkü biz burayı mesela yüz numaralar dikkat ederseniz ta Fizan'da yani. Çok uzak yerde gidinceye kadar insan e, yoruluyor. Gelinceye kadar tekrar yüz numara ihtiyacı olabilir yani. O kadar uzak yerlerde çünkü biz daha çok katılıma göre hazırladık ama geç kaldık şeyde Yani e, mevsimin sonuna geldik. Yapalım mı yapmayalım mı diye tereddüt etmişken yapalım tecrübe olsun dedik. Yani bu bir

numune olarak evimizde bulunsun dedik. Arkadaşlar hazırlıkları yaparken yani yüz numaralı filan oraya tabii 15 gün önceden yani böyle büyük şeyler düşünüldüğü için buraya şimdiki katılımın üç misli, dört misli katılım olur diye düşünerek şey yaptılar. Eğer bu kadar çadırla katılacağımızı bilseydik belki göle yakın bir yere kurabilirdik diyorlar şeyi. Efendim çadırları. Katılım böyle

altından kalkabileceğimiz kadar kolay olursa tabi gölün o üç körfezini tutsaydık çok iyi olurdu. Şu kumlu üç körfezini tuttuğumuz zaman çadırlarla biraz gerilerden hem kadar güzel olurdu. Hem başkası gelemezdi. Körfezler güzel kalırdı. Hem de suya yakın olmuş olurduk filan. Tabi bunlar e, şeyden oldu. Bu işin böyle planlanmasının gecikmesiyle ilgili oldu. Fakat

Netice itibariyle güzel oldu. İlk geceler çok soğuktu. O zaman yani biz buraya böyle ceketi bile almayı yüzüm görmeden gelmişken, battaniye bile örtmeyiz derken, yorgan bile yetmemeye başladı yani. İlk geceler soğuk oldu, sonradan yumuşadı. Muhtar diyor ki, burası çok güzel havası dedim, kırıntının muhtarının babası diyor ki, hocam diyor, burası berbat diye yerdir diyor.

Derbath bir yerdir, siz geldiğiniz güzel oldu diyor. Yani burada böyle güzel hava çok gördüğümüz bir şey değil diyor. Derbath havalı bir yerdir burası diyor. Allah'ın bir lütfu demek ki topluluğun bereketi güzel havalı şeylere rastlamış. Belki bir dahaki sene burada yapsak belki böyle rastlamaz. Yani bir yağmur yağsaydı buraya, bir hafta önce yağmış, biz boyu çamur oluyormuş zaten tabanı şey gel tabanı. Çamur görmedik filan, güzel oldu.

Tabii ben çadırları kendim seçmek isterdim yani, çadırların modelleri seçilirken seçmek isterdim önünden arkasından pencereleri olan tül pencereleri olan böyle havalandırması güzel üstünde ikinci kat efendim gölgelemesi olan önünde arkasında gölgelemesi olan bir de dikey duvarları olan bir şeyler yapmak lazım.

Güneş buradan geldiği zaman gölgenin öbür tarafına, öbür taraftan geldiği zaman beri tarafına oturmak için filan böyle bir şeyler çardaklar filan olması lazım. Çadırların şekilleri, bazıları şey değil yani, böyle güneşin altında oturulabilecek durumda değil. Bazılarında arkasında camı yok. Mesela şunlar güzel iki katlı, o gürü renkliler. Renginin gri olması, ışığı yansıtması bakımından iyi

fakat arkasından bir pencere olması lazım onların ki hava sirkülasyonu olsun veya arka tarafını biraz açık yapmak lazım ki aşağıdan hava girsin üstünden sirküle olsun yani deveran etsin diye işte çadır bakımından eksiklerimiz var benim bir korkum oldu bu çadırlarda demek ki biz böyle çadırlı bir kamping yerine e, arkadan çekilen şey ne deniliyor remote

karavanlı karavanlı olsa daha iyi olacak. Yani öyle anladım. O zaman onlar sıcağı soğuğa karşı daha dayanıklı tehlikelere karşı daha emniyetli, haşerata karşı daha korunmuş. Yani öyle anlaşılıyor ki çadır tabi hafiftir taşınabilir, arabanın arkasına konulabilir. Ama durumu müsait olanlar birer römör oda alsalar herhalde çok emniyet içinde böyle her istedikleri yere gidip efendim

e, kamping yapmaları Mümkün olabilir Bu kamping hayatının çok faydalı olduğunu e, Yani içine iyice Yerleştirdim ben zaten faydalı olduğunu Düşünüyordum da Bunu mutlaka her sene yapacağız Yani şeyde e, Büyük odada köşkümüz olsa bile Bunu yapmamız lazım O kanata geldim ben Yalnız önümüzdeki seneler bu kadar yüksek yaylalarda belki yapmasak daha iyi olur

İklim bakımından biraz daha ılıman bizim Ege'nin taraflarına çekmek olabilir. Antalya. yılın değil son yılların en sıcak şeyleri olmuş, sıcakları olmuş yani, günleri olmuş. Biraz böyle Ege'nin nispeten sakin yerlerinde olabilir. Havası geceliğin çok soğuk olmayan yerler seçilebilir. Biraz böyle bize mahsus deniz kenarı bulabilirsek, yani turistin rağbet etmediği gelmediği

kirlenmeyen, bitip tükenmeyen bir e, deniz, temiz bir deniz olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. E, ve programlarında mutlaka üçlü yürütmeliyiz. Kadınlar, erkekler ve çocuklar olarak. Ve konuşmacılar şey olmalı, değişmelik Yani her zaman aynı şahıs değil. Şöpede olduğu gibi, efendim, e, gemlikte olduğu gibi, kaliteli, kaliteli konuşmacılar çağrılmalı ve ciddi konular üzerinden böyle bir hazırlanmış

program müfredat programı üzerinde eğitim yapılmamı diye düşünüyorum netice itibariyle yani Allah'a hamdü olsun kazasız belasız elemsiz kedersiz tatlı böyle günler geçirdik böyle vedalaşma zamanına geldik Allah hepinizin vücutlarınıza sıhhat afiyetler versin aileleriniz mutlu olsun şen olsun yuvalarınız evlatlarınız sıhhatli olsun becerikli olsun

Efendim yetenekli olsun. Bazı kardeşlerimizle çeşitli şampiyonluk şeyleri yaptık. Bir karpuz kazananlar, iki karpuz kazananlar, karpuz artı kavun kazananlar filan oldu. Bisiklet kazananlar oldu. Yani benim öyle kardeşlerim yetenekli olması da hoşuma gitti. Tabiliyetli olması. O da güzel. Efendim sanat tarafına biraz daha ciddiyetle eğilebiliriz. Bu ilahiler çocuklara öğretilmek vesaire filan bakımında.

Kur'an-ı Kerim yarışmaları yapabilirdik. Ezber yarışmaları, ezber çalışmaları. E, hadis-i Şerif yarışmaları yapabilirdik. Efendim birinciye mükafat veririz. Kim daha çok hadis biliyor, kim daha çok efendim havuzu veya ezber imtihanda başarı kazanacak filan diye kadınlar arasında, erkekler arasında bunlar yapılabilir. Bir e, Kur'an öğretme bilmeyenler varsa onlar ayrılıp

Kur'an-ı Kerim öğrenme, sökme falan çalışması yapılabilir. Bizim kendi almış dalımız olan Osmanlıca biraz öğretilebilir. Böyle bayağı bir dershane tarzında. Böyle şeylerin, mekanların ayarlanması hakikaten gerekli olacak. Bir idare çadırının olması mutlaka şart, onu söyleyen kardeşiniz çok güzel söyledi. Bir irtibat yerinin olması eğridildi. Mutlaka şarttı

bir servis aracının başkasını ile pazarlarla lüzüm bırakmadan efendim bizim tarafından ayarlanmış olarak orada bulunması, geleni getirmesi, götürmesi daha uygun olurdu. Yani arkadaşlar buraya kendisi gelsin demiş arabalı olduğu için çoğu ama böyle bir servisimizin olması daha güzel olabilirdi. Şimdi bir dahaki sene ben buraya gelecek olsam şahsen şöyle bir amfiteater şeklinde kademeli bir toplantı yeri yaparım

bir bu yamaçta bir karşı yamaçta böyle düzenletip toprak döküp şey yapıp filan böyle oturduğumuz zaman konferanslar şeyler herkes tarafından rahatlıkla dinlenebilecek bir şekilde tabi ses ve ışık düzenleri daha yeni daha güzel sağlam makinelerle daha ciddi bir şekilde efendim halledilmesi lazım arkadaşlar bakın şimdi elektrikler yanıyor yani şeyi çalıştırıyorlar jeneratörü çalıştırıyorlar sesle güzel geliyor aküyle maküyle bu iş

olmuyor. Yarım yamalak oluyor. Daha ciddi aletlerle bunu daha muntazam bir hale getirmek gerektiği anlaşılıyor. Yine de yani burada konuşmak istemeyen arkadaşlarımız veya sonradan aklına bazı hususlar gelen arkadaşlarımız olursa, aile kampı için diye yazarak İSPA'ya göndersinler. İSPA'daki şeylerimiz, idarecilerimiz onları değerlendirsin.

Şu da olsa bu da olsa filan tarzında efendim e, teklifler gönderebilirsiniz. Teklif yapamadan, temennilerini söylemeden gitmiş arkadaşlarımızda dergide ilan ederiz efendim. Onlar da intibalarını bize söylerlerse herhalde önümüzdeki sene daha güzel bir şekilde bunu yapabileceğiz. Bu güzel oldu. Önümüzdeki sene daha güzel olur. İyi, pek iyi. Efendim yıldızlı pek iyi filan inşallah daha ileriye doğru böyle gider.

Belki çok güzel bir yeri bir zaman gelir, kendimiz tekkemiz olarak satın alırız. Yani böyle yüzme havuzlarıyla efendim, konferans salonlarıyla tatilde güzel bir turizm şeyi, efendim ne diyelim, köyü, tatil köyü falan gibi bir şeyimiz. Belki olabilir. Onu da düşünüyorum. İzmir taraflarında bazı arazilere de bakıyoruz. Öyle kendimize mahsus böyle deniz kenarında

...sabit tesisleri olan... ...güzel bir şey olursa... ...belki 12'şer günlük... ...şeyler halinde... ...1, 2, 3, 4 defa tekrarlanabilir yazın... ...zamanı... ...hangisine müsait ise... ...katılımcılar o zamanı yazarlar... ...böylece... ...yani 4 devreli, 5 devreli... ...3 devreli... ...kampingde olabilir... ...efendim... ...bu şeyler... E, ...projeksiyon cihazları olabilir

video ile bazı şeyler gösterilebilir geceleri efendim. İnşallah eğitimi biraz daha kaliteli yapmaya, çeşitlendirmeye gayret edelim önümüzdeki yıllarda. Bir de sizden benim şahsen isteğim şu. Kendi bölgelerinizde burayı gördünüz ve buranın hayatını gördünüz. İlerideki ispa aile kampı için olabilecek seçilmesi muhtemel yerler varsa onları da yazın bizim İsfa'ya.

Yani bizim Tokat'ta, bizim bilmem Giresun'da, bizim efendim Antalya'da, Alanya'da bizim efendim Hatay'da, bizim Urfa'da neyse şöyle bir yeriniz var. Suyu boldur, sakindir, şartları elverişlidir. Efendim şu zamanlarda şöyle olabilir diye böyle bize güzel yerlerin haberini verin. Biz de oraları incelettirelim. Belki bu aile kampını değiştirmek, muhtelif yerlerde böyle gezdirmek de olabilir.

Ben geçtiğimiz aylarda bu Gümüşhaneli sempozyumumuz dolayısıyla Gümüşhaneli Ahmet Siyakın Efendimizin hatırasına yaptığımız Karadeniz'i görmüş oldum. Karadeniz çok güzel bir yer. Ama Karadeniz'de böyle bir kap kurmağı korktum çünkü yağmurlu. Yani yani orada yağmursuz mevsimi iyi tespit edip orada da yapılabilir çok güzel yerler. Yani yemyeşil, fevkalade güzel yerler. Belki bölge bölge değiştirebiliriz.

Onun için bize bu hususta bilgi yazmanızı da rica ediyoruz. Yani bizim yerimizde, yöremizde şöyle bir yer vardır. Kapasitesi şudur. Kamp kurulabilir filan diye bize bilgiyi gönderin. Biz onları dosyalayalım. Değerlendirmeye çalışalım. Birbirinize haklarınızı helal edin. Helal olsun hepimizin hakkı hepimize. Efendim, birbirinizle irtibatı kuvvetli yapın. Evet adresi istedi ama

Necdet kardeşimiz galiba yani adres tekstil edilip verilse filan dedi ama herkes biraz sevdiği insanın yanına yanasın sohbet etsin adresini alsın, sıfıştırsın yani takip etsin biraz zorla efendim adresi koparsın muhabbet olsun çünkü bazıları kenarda kalıyorlar yani böyle çoluk çocuğuna sarılmış efendim herkes kendi başında, kendi dünyasında biraz birbirimizle böyle zorlayarak, şey yaparak

yakınlıklarımızı arttırmamız lazım. Tebessümü de hiç eksik etmememiz lazım birbirimize karşı. Çünkü galiba galiba benim çatık kaçtığımdan olur bir yıl, Tahmin ediyorum. Neyse onu tahkik edeceğim. Bir şehirden bir arkadaş gelmişti buraya. Selamun Aleyküm, hoş geldiniz dedim. Yürüdüm. ben burada bir işim vardı. Yanındaki arkadaşı demiş ki, beni buradan götür, beni burada istemeyen var. Derhal beni götür. Apar topar hemen eğri dire. Oradan

Otobüs binmiş, gitmiş. Tahmin ediyorum benim çatık kaşlılığından. Yani çok tebessümü güzel yapamadığından diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten fizyonomim itibarıyla böyle çatık kaşlı dururum, korkarlar. Rahmetli anneannem, ben sana ne yaptım öyle kaşların niye bana çatıyorsun demişti bir keresinde. Nineciğim dedim yani ben kaş çatmıyorum bir ama dış görmüşüm biraz öyle olabilir. Siz de öyle olabilirsiniz. Onun için birbiriyle tebessümü aynaya da bakın

en güzel tebessüm nasıl oluyor diye tek başınıza olduğunuz zamanlar birbirinize fazla tebessümü sadakadır biliyorsunuz. Hadis-i şerifte tebessümüke fi veci ehite kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadakadır. Çok sadaka dağıtın etrafa. Çünkü çok fakirler var. Çok muhtacız tebessüme. Allah hepinizden razı olsun. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti Amma yasifuna ve selamun aleyhi ve selamun aleyhi ve selamun aleyhi

Çadırlar sökülecek tabi, herkes eşyasını yerleştirecek, bir kenarda çayda, çimende piknik gibi yemeğimizi yeriz, öğle yemeği yenilecekmiş galiba, yanlış duymadıysam, öyle mi? Tamam, yemeği yiyeceğiz, ondan sonra dağılacağız. Çok iyi şey. o, o kişi olarak Peki, oldu, çok, çok memnun oldum, Allah razı olsun, sen de mi gidiyorsun?

Sen dur biraz. Çok <gülüyor> selam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Selametle güle güle. <gülüyor> Helal olsun. <gülüyor> Şu çok güzeldi. Efendim son. Çok hoş bulduk. Her hafta. Her hafta. daha hafta. Evet. Ben biraz zorluk kaldım. Geç geldi. Gel. Şimdi

bu sabah mesela buraya gelen arkadaşlar var. Veya bir gece gelmiş, bir gece yapmış, yani böyle bir parmak alıyorlarmış. Ama şimdi biz artık gidiyoruz. İlgilenler var bunun için. İlgilenlerle ünlülerle oldu. Soptan sürekliye önce bana. Yani burada biz 15'ine kadar izin almış durumdayız. Şurası Orman Bakanlığı'nda.

15 kilometre kadar kalkar kalabileceğiniz şekilde bize tahsis edilmiştir. Şartları müsait olan kardeşlerimiz isterlerse birkaç gün daha kalabilirler. Hava güzel, mehtap büyüyor. Efendim, yumuşak gidiyor havalar. İsteyen bir iki gün daha buranın tabunu çıkartabilir diye ben bir hatırlatayım. Tabii giden gider. Kendisine göre hazırlamak için i̇şte hazırlamak için. Çocukların durumunu işte işte. Ama kalmak isteyenler

bir ekip oluşturmuşsa dört beş kişi, efendim dört beş aile daha fazla, daha az neyse kalabilmeleri mümkündür. Onları hatırlatıyorum. Allah razı olsun, Selamünaleyküm. etsin. Evet, siz de gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Allah evet. razı olsun.

Başka gördüm. Sonra netleşti. Tamam abi. Allah'a şükür abi. Allah'a

<gülüyor> Murtarım kardeşlerimizin Murtarım kardeşlerimizin Merkez <gülüyor> <gülüyor> yakan ve bantaniyetini aldığı yere götürürse Murtarım kardeşlerimizin Murtarım kardeşlerimizin Murtarım kardeşlerimizin

bir kardeşimiz değil saatin kaybolmuşun saat buradan varsa <gülüyor>

Tekşir Tekşirlere özellikle adresleri yazmanızı da ihmal etmeyin. Hanımlar tarafından bir kişi görevlenerek tekşirlerin toplayına lütfen ulaştırsın.

Bir de vardı. Dur var içerisinde. Yok. Oysa bunu. Budran soba mı yok? Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.

Thank you very much.

Hocamızın okuduğu suyu lütfen kim aldıysa yerine ulaştırırsın.

Or is it new?

Bu sözü de açlatayım. oldu? Ne

Oferan fiyatı tarif malzemesi. Hangi demir? Hangi demir? Tam daha. Şimdi. Araba. Hangi evet, evet. bakıyor?

Ne biliyorsun? Ben de bilmiyorum. bir şey Az yani. daha anasını. Ha bu şeyi almışlar.

Hocam. Ben de gelecekte herhalde bu destekler var değil mi? İradimi aldım. Vallahi aldım. şimdi. Ha sayıyorum sana öğretiyorum. Ab misafırın tercümesi,

Dört Beş Abi on bin liranın geçti Yedi Abi on bin lira bir yakın buluyorlar ya Biz da geliyoruz Aynen geliyoruz Oksijin toksijüz yöste yedik

10 tane o yüzden pahaları da yukarı bırakın Kaç tane? Kaç tane? mi? tane? Geliyor mu abi? tane yani 4 tane şey Tamam, 50 tane